HKM Programı hazırlayan ve sunan Ulaş Bayraktar Merhabalar sayın dinleyiciler 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu'nda bir kekeme programında daha beraberiz medya kültür kent çalışmaları doktora programının sesi olarak yaptığımız e, kekemede ben Ulaş Bayraktar bu hafta yine e, çok değerli bir hocamız konuğumuz var e, doçent doktor Gürhan Topçu. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Hem programa hoş geldin hem de kendi bize hoş geldin. Ee, Teşekkürler. Gerihan, yakın zamana kadar Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi'ndeydi. Evet. Bu sene İletişim Fakültesinin bomba transferlerinden <gülüyor> <gülüyor> bir çift olarak evet. e, gücümüze güç kattılar. Ve e, Şimdiye kadar e, alışmanı bekledik abi. Şimdi e, böylece artık zaman yeteri kadar eee yani yanileştiğin böyle etrafımıza e, bakmaya seni, başladık. Evet, <gülüyor> şimdi e, Eskişehir Anadolu evet, Üniversitesi'ndeki lisansstan sonra Gazi Üniversitesi'nde yüksek Hı, lisans evet. ve doktora. Doğru. Çalışma doktora tezin yüksek lisans ne, neydi? Yüksek ne, lisans korkusuz üzerineydi. Hı. Yani korkusuz kadın temsili üzerineydi. Doktora da Dogma 95 akımı Lars von başlattığı diyelim. Ee, ...onun anlatı yapısı üzerineydi. Ne oldu o dogma hareketi bitti değil mi ondan sonra? Yani ee, şimdi bu nifo yani, manyak falan hiç onunla alakası yok. Yo, şey. Hayır, ee, hareket tabii bitti ama e, şey olarak devam ediyor. Yani sinemada e, böyle damıtılmış bir şekilde devam ha. ediyor mesela bugün. Neredeyse hemen, hemen her filmde Hollywood filmlerinde bile yüz milyon dolarlık kamera işte elde taşınıyor mesela. Hmm. E, çok katı e, ışık kuralları işte esnetiliyor bunlar. Hep aslında Dogma'nın e, şeyleri kazanımları diyebiliriz. E, böyle hani bağımsız sinemaya yeni bir soluk getirdi Dogma ve e, bayrağı başkalarına devretti diyelim. Tabii ama daha önceden de şimdi şeyi hatırlıyorum mesela bunun... Ne, Woody da bir takım şeylerinde el, el kamerası ilk Dogma kullanmadı değil mi? Hayır, böyle hayır, bir tabii şeyleri... ki. hayır tabii ki. Ee, ama Dogma e, aslında şunu gösterdi galiba. E, sinemanın hani e, ondan önce de yapılmıştı bu. Yani saf sinemaya dönüş hmm. denemesidir zaten Dogma. E, sinemanın e, illa böyle çok pahalı bütçelerle böyle çok matematiksel hmm. e, hesaplamalarla yapılmayacağını. ...hani iyi öykünün... ...işte iyi oyunculuğun... ...seyirciyi daima cezbedeceğini... Hmm. E, ...temelde aslında bunlara ihtiyaç olduğunu... ...gösterdi Dogma... E, ...dediğim gibi yani bu zaten daha önce de... Hani ...yapılmıştı ama... E, ...doğuş dönemi de aslında... ...Dogma'nın biraz da şey... ...95 zaten hmm. biliyorsun... E, ...adı üzerinde... E, ...tam artık özellikle bu küçük ülkelerde... ...falan e, bir... E, ...Hollywood'un boğuculuğundan... ...bir çıkışı hmm. aslında dogma. O yüzden evet. bir e, bağımsız sinemaya taze bir kan getirdi diyebiliriz. Şimdi abi ben esas bugün seninle konuşmak istediğim konu bambaşka bir şeydi. Şimdi bu sinemanın kendi yani e, sanatsal... ...teknik boyutlarına girmişken... ...dün haberlerde Nuri Bilge Ceylan'ın... ...bu senede Kanda yine... E, ...Altın Palmiye aday olduğunu öğrendim de... ...altıncı <gülüyor> kez... Evet, e, ...bu evet. nasıl bir şeydir... ...yani gerçekten de... ...Nuri Bilge mi nin kişisel bir başarısı mı yoksa Türk sinemasının bir göstergesi mi bu yani hiç bir Yılmaz Güney'den sonra bir adam çıkıyor evet. değil mi arada var mı? Ee, var teknik ödüller tabii var ama e, Nur Bilge Ceylan bilmiyorum yani belki biraz daha belki özel bir durumu özellikle kanla ilişkisi <gülüyor> hakkında böyle bir şey söyleyebiliriz herhalde e, yani bir ...artık orada hani kendini ispatlamış evet, olarak hani görülüyor. Evet. Ee, Bizim Nuri diye herhalde şey oluyor. Yani çünkü hani kan bile olsa... yani ...festivaller e, özellikle hani bu yarışma meselesi... A, ...hani bence sorunlu şeyler aslında hmm. yani. Eurovision tadındaki e, yani orada tabii ki öyle milliyetçilik yoktur da... ...yine bir takım herhalde. E, yani hani milliyetçilik denemez ama... E, hani bir takım şeyler etkilenimler mutlaka sanıyorum oluyordur. Anladım. Ama tabi bu Nuri Bilge'nin hani filmlerini Yok, tabii, tabii. değerini hani azaltacak Yok, bir şey gerçekten. değil. O anlamda söylemiyorum ama. Yani bu son hani zamanlar festivallerin ya da yarışmanın diyeyim Hı. hani çok hani sağlıklı olduğunu düşünmüyorum hiçbir Anladım. yerde. Tamam ben yani bunlar gerçekten de Türk sinemasının son dönemdeki e, geldiği nokta Nuri Bilge Ceylan hmm. veya diğer örnekleri uzun uzun konuşulabilir ama benim bugün seninle konuşmak istediğim çok da aslında e, beni be, be, e, benim daha e, ilgimi çeken e, ve aslında doktora programımızla da çok örtüşen bir çalışmanın üzerinde evet. e, biraz tartışmak istiyorum. Bu e, Kayseri'nin 21. yüzyılı... E, kitabı değil mi? Evet, evet Kitabında o bir e, yazdığın e, yayın tarihi bunun abi 2011 evet. 2011 değil mi? E, 2011'de Kayseri'nin düş şatoları Kayseri sinemaları diye evet. e, gerçekten çok keyifle Hı -hı. ben büyük keyif aldım ee, ve tam da bu doktora programında şimdi medya kültür kent dediğimizde bunlar aslında e, tam senin bu çalışmanda veya böylesi bir çalışma e, kültür ve kenti yani o mekanı çok bir araya getiriyor. Çünkü bu, evet. bu, bu çalışmada Kayseri'nin sinemaları derken Kayseri'de yapılmış ya da Kayseri'yi anlatan sinema ürünleri değil tam da o sanatsal ürünlerin sergilendiği şeylerden bahsediyorsun salonlardan bahsediyorsun evet, evet. ve onun gelişimi gerçekten de onu hakikaten de bunun bir mersinde yapılması'nın şeyle sabırsızlıkla bekliyoruz ama gerçekten de çok önemliydi çünkü zaten ee, makalende de ilk başladığın, ilk başlangıçta ifade ettiğin gibi sinema bir paylaşım mekanı olarak ortaya çıkıyor. Yani e, bir bir ürün var ama o ürün de, e, bireysel tüketiliyor. Yani insanlar birey olarak izliyorlar ama toplu olarak. Evet. Şimdi bu, bu öncelikle bunu sormak istiyorum. Neden mesela sinemada böyle bir e, ...sosyal boyut öne çıkıyor ya da... ...neden onu bir sosyalleşme aracı... ...niye arkadaşlarla buluşup da sinemaya gidiyoruz? Evet. E, bu sanıyorum şey... Yani senin, ...aslında sen de söyledin sorunun içine cevabını. Yani bir hani sosyal paylaşma... ...aracı yani tıpkı hani... E, ...bunu ne bileyim evde tek başına... ...izlediğim bir filmden aldığın keyifle... ...işte böyle toplu halde... ...izlemenin verdiği keyfin çok farklı olması... ...yani oradaki... ...çıkarılan... ...işte anlam onun... ...üzerine yapılan yorumlar... ...sonrasında bile yani film izlerken olması gerekmez... ...zaten sinemanın ilk keşfi... ...Lumiyan kardeşler... ...olarak kabul edilir, onun öncesinde... ...Thomas Edison'dur ama... ...Thomas Edison'un keşfettiği cihaz... Tek kişinin gözünü dayayıp seyrettiği böyle bir cihazı olduğu için şey olarak kabul edilmez. Sinemanın başlangıç tarihi olarak kabul edilmez. Yani Lumière'lerden aslında yaklaşık iki yıl önce Edison'ununu keşfetmiştir. Sinemanın doğum tarihi olarak Lumière'lerin toplu gösterimi Paris'teki Grand Cafe'de yaptıkları 1895'teki toplu gösterim kabul edilir. ...dolayısıyla sinema hani daima e, bir kitlesel bir eğlence olarak görülmüş. Yani senin dediğin gibi bireysel olarak hmm. salonda izlense de e, daima bu kitlesellik önemli bir e, şey e, arz etmiş. Şimdi bu yazıya gelince e, bu Erces Üniversitesi e, Mimarlık Fakültesi'nin bir yayını, hmm. bir derlemesi e, adı üzerine yani Kayseri'nin 20. yüzyıldaki dönüşümünü e, inceliyor... Bu arada hemen şeyi de belirteyim. Ee, yazının başlığı, Kayseri'nin Düş hmm. Şatoları aslında e, Burçak Evren'in İstanbul sinemaları için yazdığı e, bir e, evet, kitabın... Not da evet, notta zaten onu şey onu da yapıyor. hemen evet. belirteyim. <gülüyor> Tabii e, şimdi dinleyicilerimizin elinde metin olmadığı için onu... Akademik etik. Tip be! Keşke Burçak Evren'i çağırsaydık. <gülüyor> <gülüyor> e, o da gelir evet. <gülüyor> sağ olsun. Hiç kırmaz böyle şeylerde. Yani şey çok güzel bir şey hakikaten de yani düş o düş ortak bir düş <gülüyor> kolektif bir düş dediğin gibi ve chateau şato, şato da onu, onu bir mekansal boyutunu evet, getiriyor diye evet. yani, bu, bu bu bu çalışma'yı ondan bahsediyordun yani bu yani zaten yürüttüğün bir çalışma mıydı yoksa ee, şöyle yani üzerinde düşündüğüm bir çalışmaydı çünkü. Yani birçok Anadolu kenti gibi Kayseri'de son 20 yılda inanılmaz hızlı bir dönüşüm geçirdi. Hı hı. Sanıyorum Mersin'de de var bu. Ve şehrin içindeki ki hani bizim de gençliğimizin geçtiği salonlar diyelim. Şehrin içindeki 5-6 sinema salonu çok kısa bir süre içerisinde ortadan kayboldu. Yani bunun nedenlerini yazıda tartışıyorum zaten birazdan da konuşuruz herhalde. Ee, ve işte hepimizin bildiği bu alışveriş merkezindeki çok salonlu sinemalar ortaya çıktı. Ve o dönüşüm e, tabii ki hani e, sadece bu hani benim yaptığım bir şey değil. Başka şehirlerde başka akademisyenler yaptı bunu. E, yani bir not düşmek. E, çünkü e, şeyde de böyle bir gelenek yok. Yani e, yarına bir şey bırakma gibi bir gelenek yok. Ee, ...hani çok ilginçtir mesela... ...birazdan konuşuruz... Ee, ...Üveys Molu var Kayseri ünlü bir sinemacı... ...aynı zamanda işletmeci ve yapımcı... ...Yılmaz Güney'in hani Acı filminin de yapımcısı... ...onun Altın Koza'da aldığı ödül... ...mesela onun işlettiği... ...artık kendisi vefat etti ama... ...kardeşin işlettiği sineması salonunun... ...bodrumundan çıktı yani bizim öğrencilerimiz... ...bir belgesel çekerken tesadüfen keşfettiler... Ee, ...dolayısıyla... ...hani... İnsanlar yani bu, bu tür insanlar diyelim e, hani sinemaya normal bir e, kazanç yeri ticari olarak bakıyorlar yani hani sinema kültürüne e, onlar için çok da şey değil yani nostaljik olarak belki biraz geçmişe bakıyorlar ama herhangi bir şeyleri koruma muhafaza etme gibi bir kaygı yok. O yüzden yani bu insanlar henüz hayattayken tanıklar hayattayken e, yani böyle bir çalışma yapmak istedim. Evet Yani bu, bu, bu dediğinde çok haklısın bu kaygının olmayışı ama bir, yani kamu yönetimci bir siyaset bilimci olarak beni dikkatimi çeken nokta e, bir böyle bir, bir bunları destekleme yönelik bir politika da yok yani bir teşvik de yok. Yok kesinlikle. sinemayı çünkü sinemanın. ...şimdi Kültür Bakanlığı... ...bir takım destekler veriyor ama... ...bu sinema ürününe veriyor. Tabii, tabii. O yani sinema salonlarına yönelik bir... Yok, ...herhangi hayır. bir destek yok. Yani Fransa'da yanılmıyorsam... ...böyle bir takım küçük sinemaları koruyucu... ...bağımsız sinema hani bu şeylerin dışındaki... E, bu zincirlerin dağıtım tekellerinin dışındaki e, evet, bağımsız evet. sinemaların da ayakta kalmasına yönelik kesinlikle. bir takım destekler kesinlikle veriliyor yani. diye hatırlıyorum ben ama Türkiye'de böyle bir şey yok, yok sanırım. Yok kesinlikle yok. Yani e, tam karşısına hani olanlarda e, hani sen de biliyorsun işte ciddi şeylerle işte vergilerle efendim evet. e, hatta dağıtım sorunlarıyla karşı karşıyalar. Yani bugün gerçekten hani, e, bu var olan e, major grupların dışında sinema salonu işletmek inanılmaz zor bir şey. En azından hani bunu yapmaya çalışanlara da evet. gerçekten hani saygı duyuyorum. Evet şimdi bu, bu bu bahsettiğimiz böylesine bir hem sosyal bir mekan, kültürel paylaşım mekanının yine yazındaki önemli bir vurgusu bence de. Bunlar her yerde çok önemliyken yani Taşra'da daha da bir önemli oluyor. Çünkü e, şehre belki bir film gelir. <gülüyor> aynen evet, aynen öyle. Ee, gerçekten de e, hani İstanbul'da da hani e, İstanbul sinemaları ile ilgili birçok yayın var. Biraz önce bahsettiğimiz Burçak evrenin ki başı çekmek üzere. Ama Anadolu'da hani çok daha farklı yaşanıyor bu. Yani e, tabii ki ...şu anda da hani e, Mersin'deki e, dinleyicilerimizden hani yaşi e, yakın olanlar mutlaka hatırlayacaklardır. Yani ellilerden sonra. Ee, sinema Anadolu kentlerinde Hı. daha yaygınlaşıyor Kayseri özelinde de aynı şeyi söylüyoruz zaten Ve e, O şehrin o e, Nasıl diyelim e, Monoton Hı. Zaman akışını kıran e, Gerçekten çok klişe Bir laf olacak ama farklı dünyalara kapı açan e, Bir şey oluyor Bir ha, şey haline geliyor e, Sinemalar e, Tabi şey de var şunu da e, düşünmek lazım özellikle hani 50 sonrası e, hani sen daha iyi bilirsin elektriğin hani Anadolu'ya daha yaygın hale gelmesi e, şehrin şehirlerin hani göç almaya başlaması e, bunlar ciddi etkenler sinemasal açıdan da e, Türk filmi üretiminde e, hani meydana gelen artışta e, seyirci sayısını etkileyen bir şey oluyor ama hepsinin ötesinde Dediğimiz gibi sinemalar e, hani sadece gidip vakit geçirilen bir yer değil. E, hani yazıda da bahsediyorum. Muazzam canlı mekanlar. E, mesela önlerinde e, mesela kitap sergileri oluyor. Çizgi romanı, Teksas Tomist tabir edilen e, şeyler oluyor. Seyyar satıcılar oluyor. E, sürekli hani neredeyse yaşayan mekanlar bunlar. İşte orada buluşuluyor. Efendim... E, ...ya da işte sinemadan çıkıp bir yerlere gidiliyor falan. Ve e, hani Mersin'i bilmiyorum açıkçası sen de bahsettiğim henüz çok yeneyim ama... E, ...Kayseri'de e, hemen hemen bütün sinemalar e, meydan civarında toplanıyor. bir Merkezi bir meydan var, Kayseri Meydanı. E, yazlık ve kışlık sinemaların birçoğu orada toplanıyor. E, zaten hani alışveriş yapılan e, çarşı orada, e, devlet daireleri orada. E, bu da hani ayrı ekstra bir canlılık katıyor. Yani tam da işte bizim bu birkaç yani çok, çok sayıda programda da gündeme geldi bütün araştırma ajandamızda da başı, başı tutan bu kamusal alan, kamusallığı tam tam böyle e, vücuda bürünmüş bir hali çünkü Kesinlikle. senet e, kamusal alanı gördüğün ve göründüğün, seyrettiğin ve seyir olduğun yer olarak tanımladığında burada sadece insanlar bir araya ge geliyor sadece birbirlerine değil aynı zamanda tabii. orada mekanı da şey yapıyorlar yani bunu tabii ki elliler 60'lar, 70'ler, hani bizim gençliğimizde bile sinemanın yeri başkaydı. Yani. Cumartesi günleri dershaneye çıkışında veya bir yerde buluşulacaksa o taksimde. Yani Taksim Beyoğlu'dan aşağı inerken buluşma mekanları işte AKM'nin önü Fransız Fitaş ha, ondan sonra öyle giderdi Fitaş'ın <gülüyor> önü Alkazar'ın önü Beyoğlu'nun önü diye. Çünkü ilk şey hani şimdi geçen gün de yine seninle de konuşuyorduk galiba sinemaya e, sinema belli bir filmi görmeye gidilmezdi. Hani tabii, tabii. gidilirdi yani. ve bakılırdı hani ne izlenecek evet. diye. Evet, evet yani. O, o, o tabii o, şeylerle birlikte. Birazdan da geleceğiz bu kadar merkezi bir yerde olması belki onların... Ee, sonunu getiren de bir faktör oldu evet, ama kesinlikle. onlara girmeden bu tarihini birazcık hani Hı -hı. gelişi çünkü orada da dikkatimi çeken e, bir şeyler var bir, bir soluklanalım abi bir, bir şeyler çalalım tamam. ne, e, ne istersin ne, ee... ne ikram edelim <gülüyor> yani Pink Martin'i severim ben e, T42 olabilir Onu T42 dinleyelim. dinliyoruz ve daha sonra devam ediyoruz With homes that are rented So I have invented my own Darling, this place is a lover's oasis Where life's weary chases unknown Far from the cry of the city Where flowers pretty caress the streams Cozy to hide in, to live side by side in Don't let it abide in my dreams Picture me upon your knee, just teeth for two and two for two, just me for you and you for me alone. Nobody near us To see us or hear us No friends and relations On weekend vacations We won't have it known That we have a telephone dear. And start to bake a sugar cake for to take for all the moisture to see. We will raise a family. A boy for you and a girl for me. Can't you see how happy we would be? Picture you upon my knee, just tea for two. 240 just me for you Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi bu sinemaların mekansı olarak bir kente kattığı o kamusal olan boyutu, sosyallik boyutunu e, dan sonra benim yine çok keyifle öğrendiğim bu e, sinemanın e, kentlere girişi. Biraz önce sen şeyde de bahsettin. Açarken de bunun e, Türkiye'deki girişinden Hı -hı. bahsettin. Bu Osmanlı ile başlıyor. Osmanlı'da bir takım sinemalar var. Kayseri'de evet. değil belki ama e, evet, evet. Osmanlı'da Hı -hı. Sen de Hatta ya, bununla ilgili neyse onu şimdi doğal olarak tabii İstanbul üzerinden e, hani sinema Türkiye'ye giriyor ve uzun bir sürede hani böyle gelişiyor işte Bursa gibi hani daha yakın ve büyük şehirlerde e, daha sonra sinemaları görüyoruz Kayseri gibi şehirlere biraz daha geç geliyor hı hı. sinema ve hani daha önemlisi devlet eliyle geliyor. İşte evet benim de özellikle senle konuşmak istediğim hı hı. şey oydu. Yine bir komün edeyim. <gülüyor> evet. Örneğin işte önce okullarda hı hı. başlıyor Kayseri'de. Ardından işte o dönem Kayseri'de Büyük sanayi kuruluşları devlet eliyle meydana getiriliyor. İşte e, Sümerbank Sümer fabrikası bunun en, en önemlilerinden biri. Tayyare, Tayyare fabrikası sonradan Hava İkmal bakım Merkezi'ne dönüşüyor. E, e, ama en önemlisi halk evleri Hı -hı. tabii ki. E, Birçok Anadolu şehrinde olduğu gibi. Kayseri'de de halk evi, e, Türk Ocağı halk evine dönüştürülüyor. Ve ardından orada e, film gösterilmeye... Başlanıyor Daha sonra onu bir işletmeciye devrediyorlar Ama temelde Hani gördüğümüz Gerek okullar aracılığıyla Gerek bu devlet kuruluşları aracılığıyla Sinemanın devlet eliyle getirilmesi İlginç olan şey Diğer özel işletmeler kurulduktan sonra Yani sinema salonları açılmaya başladıktan sonra 70'lerin sonuna kadar da Bu mesela devlet demiryollarının Sümerbank'ın ...Efendim Hava İkmal Bakım Merkezi'nin... ...sinema salonları da düzenli olarak devam ediyorlar. Yani hani... Hmm. E, ...o ihtiyaç demek ki devam ediyor. Hmm. Ve... E, ...bunlar kuruluş amacı temelde aslında... ...kendi çalışanlarına... E, ...hizmet vermek. Çünkü o dönem hani... ...Kayseri'de... E, ...insanlar... E, ...hani... ...vakit geçirmek için... E, ...çok fazla alternatifleri yok. Ve işte dışarıdan gelen mühendisler var. Dışarıdan gelen uzman... ...personel var... E, ...büyük ihtimalle onlara ve ailelerine hizmet vermek üzere bu sinema salonları kuruluyor. E, halka da e, ilk etapta, e, halka açık değil ama özel davetiyeler e, veriliyor, dağıtılıyor. O özel davetiyeler çok prestijli bir şey o dönem için, e, sinema salonuna girebilmek. Ama daha sonra e, ücretli hale getiriliyor ve halka da açılıyor bunlar. Ee, ...ve o şekilde devam ediyor. Yani bu gerçekten de... ...ben tabii bilmiyordum bu boyutu... ...tam en başta söylediğimiz gibi... ...devletin bir kamp politikası olarak... ...bu tür kültür mekanlarından... ...sinema mekanlarının desteklenmesi... ...tam da bu kastettiğimiz şey aslında... ...çünkü evet. oraya sinemayı götürürken... ...bir de biz... ...mesela bu bütün... ...80 sonrası... ...bu özelleştirmeler döneminde... ...hep söylene gelen... ...işte efendim devletin... ...niye kundura satıyor. Niye Hı -hı. efendim et balık Hı -hı. satıyor, peynir satıyor bilmem ne. Oysa burada atlanılan bir gerçek oradaki Kayseri'deki Sümerbank fabrikası sadece devletin efendim bir terzilik yaptığı bir yer değil. Evet. Bir kunduracılık yaptığı bir yer değil. Orası mesela konut konusunda çok tartıştığımız bir şeydir. Sümerbank'ın lojmanları muhtemelen evet. o kente evet. bir şey katan yani Türkiye'nin baktığımızda konut politikası olarak en önemli ayağı lojmanlardır. Dolayısıyla oraya konut konut arzı Eder ve kenti mimarisini değiştirir. Bir takım sosyal Kesinlikle. alanlar yapar. İşte bu tam da senin makalende de görmüş olduğum gibi böyle bir kültürünü de katıyor. Dolayısıyla Kesinlikle. oraya hem bir sanayi tesisi bir istihdam alanı hem bir mekansal bir müdahale ve şimdi görüyoruz yani o, onun için bir e, iki arkadaşımın da bir çalışması var yani Türkiye'nin farklı kentlerindeki Sümerbank ee, fabrikalarının nasıl dönüştüğü işte Kayseri'de hı -hı, sanırım hı -hı. Abdullah Gül Üniversitesi'ne büyük bir ağırlandı ee, önce Erciyes Üniversitesi'ne devredildi ee, daha sonra dediğin gibi sanıyorum Abdullah Gül Üniversitesi'ne devredildi ve ilginçtir tam karşısında onların tam da bahsettiğin lojmanları var hı -hı. iki katlı çok güzel ee, ve hani 1930'larda yapılmış lojmanlar onlar da üniversiteye devredildi neyse ki yoksa yıkılacaklardı şu anda onu lojman olarak kullanılıyor. Halen o şekilde de kurtulmuş oldular. Yoksa evet. yıkılacak. Yok işte orası. yani bu bizim de şimdi bitirsin onu da burada. <gülüyor> buraya kurban edeceğiz. Banu Şen'in yürüttüğü bir test çalışması da tam da bu konuda mesela Mersin'de Ataş lojmanlarının nasıl bir yaşam kalitesi ortaya koyduğunu şu anda bir kentsel dönüşüm projesinin tehdidi altında. Ama onu sahip çıkmak onun o, o, o alanı korumak gerekiyor. Çünkü bunlar gerçekten de kent Derdeki önemli e, tarihi mekansal e, miraslar. Şimdi dolayısıyla bu da çok önemliydi. E, oraya devletin o bizim sadece ekonomik anlamda okumaya çalıştığımız ve dolayısıyla çok kolayca bir verimlilik hesabı, muhasebesiyle özelleştirilme avremanları evet. geliştirdiğimiz bir bu, bu tür varlıkların sadece bir işletme olmadığı, bunların bulunduğu kentlerin e, sosyal, kültürel ve mekansal... Tabii ki. Dönüştürüyor. Evet, evet. Ona bir müdahale hani... olması. Yapıldığı alan bile hani şehir planlaması tabii ki benim alanım çok uzak ama... ...yani yapıldığı evet. alan bile e, şeyi çok etkiliyor. Yani şehir o yana doğru bu sefer gelişmeye tabii. başlıyor. Bir müdahale evet, o. Evet kesinlikle. E, bu Kayseri yani görece geç dedin ama görece de erken olsa gerek. Hani Türkiye'nin diğer kentlerine çünkü Kayseri'yi biz hep... Ee, yani şimdi de bir böyle sanki bir Anadolu kaplanı olarak tahayyül etme kolaylığı evet. var sanki işte bu işte bir takım daha muhafazakar sermaye gruplarının hı hı. küresel piyasalarla eklemlenmesi sonucu Kayseri bu kadar öne çıktı Kayseri, Denizli, Antep gibi oysa evet. Kayseri tarihi olarak çok önemli bir bölgesel merkez tabii ki tabii ki daima hani öyle olmuş Dediğin... E, o dönüşün büyük ölçüde hani 80 sonrası hı hı. E, tabii ki e, liberal politikalarla gelişmiş bir şey ama hı. onun öncesinde hani yine tabii ki büyük oranda sanayi var e, ama hani büyük ölçekli sanayi yani devlet eliyle hı. biraz önce konuştuğumuz ama onun ötesinde küçük atölyeler hı. hani e, ciddi anlamda hani bir üretim yapıyorlar yaygın e, dolayısıyla evet yani Okulu'nda bunu söyleyebiliriz. İlk gelişi e, Tan Sineması yine yazından öğrendiğimiz evet, kadarıyla evet. 1933 35 O da ilginçtir. O da aslında devlet eliyle kurulmuş. Yani o zamanki ünlü bir vali var Nazmi Tokar. E, sinema yapın buraya demiş. Yapıla. Yapılacaksa e, biz yaparız demiş. Aynen öyle. Kayseri sinema getirecekse biz getiririz demiş. E, i̇ki tane girişimci de bunu yapmışlar. E, güzel de bir gerçekten güzel bir salon yapılmış meydana. Buradaki ee, şeydeki resim de var. Gerçekten hı -hı. burası o merkez değil mi? bu tabii. Yani Saat, tabii. Işte, Saat Kulesi, e, Meydan, Vilayet hmm. ve e, Tan Sineması hep yan yana. E, hatta Sinem'in adı da valinin şeyinden hmm. geliyor. Hani ne isim koyalım falan demişler. İşte valinin işte soyadı da adını e, harflen alıp araya A koyalım demiş. bir e, <gülüyor> Yağcı diyebileceğimiz bir arkadaş. Adı da o şekilde konmuş. Ve e, Tan Sineması gerçekten e, yaklaşık e, 20 küsur yıl, 30 yıla yakın Kayseri'ye hizmet etmiş. E, ve dediğimiz yani sadece sinema salonu olarak inşa edilmiş bir e, yapı. Ama bir, bir yapı. kompleksi gibi bir Tabii ki, anda. tabii ki. Yani başka salonlar da var. E, öncelikle e, altına hani soğuk depo, hava soğuk <gülüyor> hava deposu yapılmış falan. Sonra o gene dönüştürülmüş. <gülüyor> e, ama hani temel çıkış noktası hani bir, bir sinema salonu inşa edelim. Evet burada o yani o da enteresan e, geldi bana şimdi biz e, ay, bunu, bunu yapmışken işte altını da böyle bir ticari faaliyeti ayırıp üstüne o düğün salam yapmak. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir, nerede? Ee, şey hani camilerdeki evet, evet, mantık tabii. diyor yani. Ama bu, bu, bu, bu mesela benim çok önemsediğim bir şey bunlar istihcaci çakısı modelinin <gülüyor> e, şimdi aslında alışveriş merkezleri çok güzel uyguluyor yani sadece sinema izlemeye gitmiyorsun Tabii orada ki. gitmişken alışverişinin al işte indirimden de faydalanıp işte kahveni de içim evet, birçok şey evet. yani bir herhangi birinden bir ihtiyaç yani tek bir işte tek bir USB kablosu almak için oradaki bir mağazaya gittiğinde aslında bir bir, bir, bir sürü tarzlı şey yapıyorsun. Dolayısıyla bu da bu da önemli hani sadece bir yerde işte biz bakın kültür merkezi yaptık hani. Eee evet, evet. e, ama yani orası aslında yani hani bilmiyorum e, şey olabilir hani doğru mu bu tespiti bilmiyorum ama o, o dönemde hani. ...o merkez şeyler de yani sinema ve çevresi de aslında bu alışveriş merkezleri gibi. Evet, Çünkü tabii, zaten tabii. hani tabii. ihtiyaç duyulan her şey orada. Tabii. Sinema işte giyim mağazaları, seyyar satıcılar, küçük işte ya da orta ölçekli bakkallar. Dolayısıyla hani alışveriş merkezine hani gidilir gibi insanlar o meydan civarına gidiyorlar. Tabii. Her türlü ihtiyaçlarını oradan zaten karıştırıyorlar. Zaten bu bütün alışveriş merkezindeki... Belki de eleştirilecek nokta bu dediğin gibi hanlarda var alışveriş merkezinde var yani kapalı çarşı dediğimiz İstanbul'da onun şu andaki alışveriş herhangi bir alışveriş merkezinden farkı yok Hı -hı. baktığında yani bir evet. çok Öyle, tabii ki. ama bunun bir tekelleşmesi ve bunun böyle o, o, o diğer şeyleri öldürücü bir etki yapması eşitsiz bir. Ee, müdahale olması hem kentin mekansal gelişimine hem de kentin esnafına, ticaret hayatına olması yönünde hı hı. E, bir bir bir, bir eleştiri getirilebilir. yoksa dediğin gibi bu mehhum hani bir bir farklı vesileleri aracı olma mehumu hiç de yeni değil burada yine aslında biraz önce söylediğin sen de e, bu sinema biletinin prestiji ama tam sinemasıyla ilgili yazdıklarında bir 19 evet, seansından evet. bahsediyorsun bu çok bana şey geldi şimdi ee, çok on... tanıdık geldi bir yandan da <gülüyor> 19 seansı e, Yabancı filmlerin büyük ölçüde gösterildiği bir seans. Onun ötesinde diğer seanslarda Türk filmleri oynuyor. Hmm. Ve o 19 seansına hani e, hep İstanbul için artık klişeleşmiş bir şeydir. Yani ya, Beyoğlu'na işte hmm. kravatla giderdik, en güzel elbiselerimizi giyerdik falan. Gerçekten de hani şehrin ileri gelenleri diyelim işte e, kamu çalışanları... Ee, ve diğerleri işte eşleriyle birlikte e, gayet şık bir şekilde 19 seansına geliyorlar ve yabancı film hani izleniyor o da bir e, şey göstergesi. Yabancı ee, film peki onun dublaj mı altyazı mı o konuda bir bilgimiz var mı yani bir yandan da e, muhtemelen dublaj e, yalnız 70lerde e, özür diliyorum e, 60'larda bir yani yazı okudum o dönemki halk evinden. Ee, sinemasından bahseden e, filmden alt yazılı gösterilinden şikayet hmm. ediyordu hmm. yazar. Ee, o yüzden açıkçası o konuda hani bir, bir, ilk elden bir bilgim yok. Anladım. Ama yani şeyi düşünüyorum da Talas Amerikan Koleji var orada o zamanlar. Evet. Onlar da film şey, gösteriyorlar. Evet, orada da var. Orada yani. da var. Dolayısıyla Bruce bir... e, şeklinde e, geçiyor çok hani ünlü müdürlerinden biri. E, kendi sinema salonu mu var Talas'ın yoksa yani Yo. onlar da orada film kendi filmlerini mi gösteriyorlar Yok Yo e, yani oradaki hani kendi öğrencilerini ha, muhtemelen anladım. yemekhane e, gibi bir salonda gösteriyor ama zaten şey var. Ee, mesela Kayseri Lisesi hı hı. düzenli film gösterebilen e, bir sinema salonuna sahip, onun gibi birçok okul hani film gösteriyor. Evet onun şey dedi okullarda da Halk Evi'nin yanında Hı -hı. okullarda da film gösteriyor olması. Bu e, yine yine Kayseri için e, bu bağ sinemaları, yani, <gülüyor> bağ kültürü. Evet, evet. O, o da bana şey enteresan geliyor. Çünkü bağ dediğimiz hani bizim burada yayla dediğimiz Aynen. yayla çıkmak evet. Ama bu işte otur, otur, oturmaları. Tabii tabii işte, o bambaşka bir kültür. Hı -hı. Yani bağ kültürü buradaki... Ee, ...hani buradaki yayla kültürünün açıkçası... ...çok yakından bilmiyorum. Hı. Ama hani bağ e, dedim işte Hisarcık gibi... ...Talas gibi e, daha Erciyes'e yakın... ...ve nispeten hani serin olan... ...bölgelerde e, artık yani... ...çok uzun süredir gelen bir gelenek... ...orada bağ evleri vardır. Ve insanlar yazın oraya... E, ...Kayseri tabiriyle göç ederler. Göçerler. E, ve yaklaşık işte Ekim başına... ...Eylül sonuna kadar orada kalırlar. E, o yüzden... ...hani... ...sinema onların ayağına gidiyor bir anlamda. Evet. Yani onlar çünkü o zamanki ulaşım imkanlarıyla 10-15 kilometre gidip film seyretmek mümkün değil. O yüzden sadece bağ döneminde açık olan sinema salonları ki bunlar yazlık sinemalar tabii Hı -hı. ki. O da ayrı bir kültür. Onu da konuşuruz herhalde. Hı -hı. Ki yazlık sinema yapmak hani kapalı sinemaya göre çok daha basit yani... Yüz tane sandalyeyi birbirine bağlayıp beyaz bir duvara e, film e, gösteriyorlar. Dolayısıyla e, bağlarda da e, şey var. Bunların isimleri bile yok bu sinemaların. Yani hani bir anlamda derme çatma. Ama ciddi bir hizmet veriyorlar. Yo çok çok gerçekten o yazlık sinemayı özellikle konuşmak istiyorum. Yani Kayseri'den Mersin'e getireceğim. E, o çünkü çok benim çok eksikliğini duyduğum ve anlayamadığım evet. bir şey fakat burada bir takım sayılar veriyorsun gerçekten dudak uçuklatıcı yani avare filminin evet. ayda kırk bin kişinin evet. izlemiş Kişi, olması o dönem Kayseri nüfusu 102 bin yani e, bugün bir milyonun çok üzerinde yani bu neredeyse beş bin kişinin bugünkü evet. koşullarda orantılarsak sinemaya gitmesi demek e, gerçekten inanılmaz ama hani avare çok hani ekstra bir örnek yani o dönem muazzam bir olay yaratmış bir film ee, ama şey var yani gerçekten inanılmaz bir talep var sinemaya. Çünkü e, yazıda da hani görmüşsündür biletler direkt kara borsaya evet, Yani e, böyle kara borsacı tipler var. E, işte Serkis falan gibi. Evet bir alıntı ee, da var zaten. Evet. evet Şapkacı, burada. Kara Mustafa, evet. Rami Dilbaz değil mi bunlar? <gülüyor> evet evet. Yani meşhur. Vedat Andaş'tan mi? yaptığım ha. bir alıntı. Ee... Tülek Selahattin <gülüyor> yani böyle Artık Ermeni Serkis yani bilinen bunlar Tabii böyle... ki tabii ki yani bunlar muhtemelen <gülüyor> Gişede de adamları var <gülüyor> çünkü e, Her yerde geçiyor bu Biletlerin en fazla %10 ya da %20'si Gişeden satılıyor sonra bitiyor Yani bitti deniyor ve mecburen gidip kara borsacıdan alıyorlar. Ee, ki o da o insanlar için <gülüyor> ciddi bir gelir kapısı tabii. haline geliyor. İnsan insan gerçekten de bu bir sinema biletinin kara borsada satılıyor olması, dahası hani bir kenarda bu var. Yine yazından öğrendiğim ve hayretle e, e, idrak ettiğim bu loja yani sinemanın evet. locası var. Şimdi. Evet, evet. Yani, yani bizim stadyumlarda yeni yeni alışmakta olduğumuz loja gibi Tabii ki, tabii ki. Yani e, bu özellikle hani 80 lerde, hatta 80'lerdeki o eski sinema salonunda da hala lojalar dururdu. Hı hı. Ee, benim de birkaç kere izlemişliğim var. Ee, ama o dönem tabii lojalar şey, bir taraftan hem bir prestij ar aracı hem de e biraz da belki muhafazakarlığın getirdiği de bir şey. Hmm. Yani evet, ailesiyle aynen e mahrem bir şekilde hmm. e diğerleriyle temas etmeden oturup bilim oh, izleyebiliyor. Oh, oh. Gönül rahatlığıyla. Yani. Vatandaş, halk, ha, vatandaş rahat sinemaya ha. hücum etti. Halk, halk, halk sinemaya tamam, hücum şey etti. Yapmadım. Vatandaş film izleyemedi. Evet, <gülüyor> yani bu yazlık sinemaları yine konuşacağız ama ha, üşenmedim saydım abi. Yanlış saymadıysa 12 tane falan yazlık sinemanın ismini zikrediyorsun. Evet orada. ve dediğim gibi e, isimsiz de evet. e, birçok salon var. Yani sayı onun aslında çok üstünde. Yani ilçedeki ilçelerdeki yazlık sinemalarını çoğuna ulaşamadım hmm. örneğin. E, sonradan hani yap, e, yaptığımız da var. Bu da var evet şey, şey evet yazı basıldıktan adam. sonra evet. o sayının çok daha fazla olduğunu e, gördük. İnanılmaz ya yani. bunu, bunu, bunu, bunu konuşalım hani Mersin'e Hı -hı. gelmeden önce bir ara daha verelim ee, tamam. bir nefes sen abi bir, bir, bir şey daha ikram evet, edelim sana. Teşekkürler. Ee, Halet Muzanar'dan e, Mureyte'yi rica edeceğim. Mureyte'yi ya Mureyte. Evet bu Onur Ünlü'nün Sen Aydınlatırsın Geceyi e, gösterime maalesef giremeyen e, filminde e, vardı bu şarkı orada ilk kez dinledim ve çok hoşuma gitti. E, onu rica edelim. Aydınlatırsın geceden Mireyte ya Mireyte diye dinledik. Devam edeceğiz ama de, devam etmeden önce bu Onur Ünlü'nün e, bu sansür yüzünden gösterilemeyen... Yok yok hayır sansür, filmiyle... sansür değil. E, şey bu, önceki olamadım. Bir önceki filmi salon yani dağıtım ağına giremediği için e, daha doğrusu bir anlamda onu protesto etmek için e, dağıt genel dağıtıma sokmadığı bir filmi. Hmm. Ama e, işte festivallerde ya da hani üniversitelerden falan özel talep olunca... E, ...ücretsiz ya da çok cüz'i şeylerle... ...ücretlerle... E, ...filmini getiriyor. Biz geçen sene Erciyes Üniversitesi'ndeki e, festivalde... ...bunu izleme şansına sahip olduk. E, hani bir anlamda bir gerilla e, hmm. tarzı bir gösterim ama tabii hani sürekli olabilecek bir şey değil yani Onur'un daha sembolik bir şeydi kendi de onu ifade ediyor zaten. Peki bu, bu şimdiki yeni filmi mi? Yani bu, bu buna... yan gözde bir şey. Hayır hayır bu, bu sen aydınlatırsın ki şu anda da yeni filmiyle de ilgili bir tartışma var galiba. Bir, bir eleştiriler mi aldı? bir Sanki bir birkaç gün öyle gözücüğüyle evet. gördüm de neyse ona ona e, girmeyelim. Şimdi bu yazlık sinema hikayesi Şimdi şeyi hatırlıyorum ben mesela Mersin'de de yazını okurken ee, o, o burada geçirdiğim çocukluk öğrencilik yıllarına dair 4-5 tane sinema sayabiliyorum. Yani Gedi, sıdalı Kurum, Kamer e, Yazlık mı? Buna? Hayır işte onu söyleyeceğim. Herkes. Ama yazlık sinema hiç, hiç hatırlamıyorum Mersin'i. Yani olur. benim buraya gelişim tabii <gülüyor> ben bir böyle bir şey yerli bir Mersin'in sayılmam. Gelişim 86 dolayısıyla Hı -hı. belki de çok geç bir tarih yazlık sinema için. Ama bu beni şaşırtıyor. Çünkü şu anda Erdem üzerine yürüttüğümüz bir araştırma var. Orada da yani Erdemli gibi küçük bir yerin yani 53 54te ilçe hı. olmuş, belediye olmuş bir yerde bile 4-5-6 tane yazlık sinemadan bahsediliyor. Kapalı evet. sinemadan bahsediliyor. Çok daha eskilerde. Ama Mersin'de ben hiç şeyi hatırlıyorum. Bir böyle yazları bir Açık havada bir festival olurdu Kültür Park'ta limanın oradaki e, yeşil alanda ama onun haricinde tabii bu dediğim gibi ben e, yerleşik eski bir Mersin olmamamdan kaynaklanıyor ama esas sorun şu yani senin de söylediğin gibi çok çok ucuz bir şey yani beyaz bir duvar. Evet. Ya evet. da işte şimdi belki de hani bir, bir perde de çekilebilir, hı -hı, gerilebilir hı -hı. ve bir projektör e, ve yani çok gelişmiş bir ses sistemi neden e şu anda mesela Kayseri'de var mı yazlık sinema? Yok, Kayseri'de de yok. Ee, yani sanıyorum temel sorun elbette yani uygun bir alan bulma. uygun bir çünkü e, yazıda da hani bahsediyorum Mersin'de de muhtemelen benzer bir süreç yaşanmıştır. Bu yani yazlık sinemalar yani şehrin içindeki e, arsalarda kurulan yazlık sinemalar. Ya yani 80'lerin başındaki o... E, ...yaşanan dönüşüme e, ya da... ...büyümeye e, kurban gitti... ...büyük ölçüde... E, ...ki zaten hani muhtemelen... E, ...o... Türk sinemasının içinde bulunduğu krizle de alakalıdır çünkü biliyorsun hani 70 sonrasında e, ya, büyük ölçüde hani erotik filmler e, gösterilmeye başlandı sonra onlar da e, artık çekilemedi ve 90'ların sonuna kadar Türk sineması çok az film üretebildi ki yazlık sinemaların hani asıl müşterisi Türk filmi izleyicileriydi ki onlar zaten çekilmişti o sırada salonlardan e, tam da e, o büyümeye de e, denk düşen bir zaman dilimi bu. Öyle olunca yani Kayseri örneğinden konuşuyorum. Burada da benzer bir şey yaşanmıştır. Bu yazlık sinema arsaları anında zaten birer apartmana ya da iş halına dönüştüler. Yani ben Mersin'de en azından yani Mezitli'de oturan viran şehirci, viran şehir sahilinde oradaki orası sit alanı belki hmm. o yüzdendir. Yani illaki imara ...bir takım koruma kurallarına dair e, orada e, bir, bir takım engeller vardır. Ama en azından orada böyle bir portatif bile olabilecek... ...ya da gerektiğinde kolayca yıkılabilecek bir salon yapılmasındaki... ...ya da mesela driving... ...hani çok enteresan evet, bir evet. sosyalleşme şeyi var ya şimdi... kamusal evet. alanda mahremi yaratmak. Yani bu demin locada söylediğin gibi... ...şimdi belki loca yok ama insanlar çok ilginç bir şekilde arabalarında yani evet. arabayı yolun kenarına çekiyor. İşte deniz kenarına yani deniz kenarına çekmesi anlaşılır bir şeydi. Yani ısrarla o arabanın içinde bir şeyler yaşanıyor. Evet. Muhabbet evet. veya işte evet. duygusal ilişkiler hep öyle bir herkesin gözü önünde ama kendi mahremiyeti içinde. Şimdi tam da diyorum böyle bir alışkanlık, böyle bir böyle bir zevk varsa driving bunun için biçilmiş kaptan. Yani driving'den kastettiğim bu arabayla Hı -hı. Amerikan Hı -hı. sinemalarında evet. benim hiç gitmediğim de filmlerde gördüğümüz insan Evet, yani işte arkadaşı o... sevgisiyle arabasını çekip e, ve kolay da herhalde yani radyodan da yayınlanabilir onun sesi ee, öyle ama o bildiğim kadarıyla hani Hı -hı. Amerika ile sınırlı kalmış bir şey yani Hı -hı. çok fazla yayılamadı hani e, gerçi hani o dönem hani ortaya çıktı ve yayıldı sanıyorum 40 Hı -hı. ve 50'ler sonrası. Ee, ...hani Amerika Amerikalıların arabayla olan ilişkileri tabii Türkiye'de ya da ne diyeyim, Avrupa ülkelerinde yoktu. Ama şu anda dediğin gibi e, neredeyse herkesin altında bir araba var. Ama e, bu hani bilmiyorum ciddi bir yatırım gerektirebilir aslında. Çünkü hani o dönemki 60'ların seyircisinin e, sinemadan beklentileriyle hmm. günümüz seyircisinin beklentileri daha farklı. Yani e, hani artık bir beyaz perdeye ya da beyaz bir duvarın önünde e, izlediği film günümüz seyircisini ya da cızırtılı bir ses günümüz hmm. seyircisini muhtemelen kesmeyecek Üç boyutlu olsun. <gülüyor> yani. <gülüyor> ya bu da işte ondan sonra bu böyle bir yani bu açık arttırma bu teknik ve altyapısı açık arttırma da bizi bu alışveriş merkezler merkezlerindeki mahkum ediyor, ne yazık ki. sinema yani zincirlere evet. mahkum ediyor ve başka bir şey ne yazık ki seyredilmez oluyor bu da hem hem bizi mekansı olarak mecbur bırakıyor yine bu demin söylediğimiz gibi alışveriş merkezlerinin tekel haline öte yandan da daha da fenası bu <gülüyor> bu zincir ağına girememiş işte onur önü örneğinde <gülüyor> konuştuğumuz gibi farklı farklı eserleri görme şansımızı elimizden alıyor. Ne yazık Burada ki. Burada işte geçen hafta Alper'le de Alper Akkuş Tolga Akkuş'la da konuştuğumuz bir bir bir fey vardı işte bu Mersin'de de Film More If gibi festivaller aslında o kadar da ilgi göremediğinden dem vurmuştuk da bunun hı -hı, sebebinin hı. aslında böyle bir sürekli bir sinema kültürünün olmamasıyla evet, bağlantılı. Yani, Birbirini besleyen kesinlikle, şeyler Kesinlikle yani insanlar aslında ...tek tip bir şeye... E, ...bir anlamda maruz Hı -hı. kalıyorlar diyelim. E, çünkü... E, ...işte mesela Kayseri örneğinde... Hani ...burada söylersek, 30'dan fazla şu anda... ...salon var Kayseri'de, bu aslında müthiş bir sayı. Hı -hı. Ama baktığınızda... ...o 30 salonda toplamda 6 film oynuyor... ...ya da 7 film oynuyor. Ve bunlar hep birbirinin benzeri... ya yani Bir alternatif Hı -hı. göremiyorsunuz. E, örneğin işte... ...Dervis Saim'in... E, bir filmini işte eşim Aslıhan ile beraber sadece biz varken izlediğimizi hatırlıyorum salonda. Biz yani... izleyemediğimiz zamanları hatırlıyorum <gülüyor> mesela yani iki kişiye izletemiyoruz diyorlar. Evet onu bize de söylüyorlardı ama biz hani bayağı bir şey olay çıkarıyorduk diyeyim. Çünkü bütün işlerini falan ayarlıyorsun gidiyorsun ve iki kişiyle evet. açamayız deyince müdüre kadar gidiyorduk ve evet, o şekilde izleyebildik ancak Hı -hı. ne yazık ki. Ee, Orada da sıkıntı maliyet değil değil mi bir güvenlik şeyi kaydederiz falan diye mi ya da muhtemelen yani yoksa e, onun bir yoksa evet maliyetle alakası olduğunu hani sanmıyorum. <gülüyor> ee, Hatta şey makinesi şey diye sormuştu <gülüyor> e, ara verelim mi abi falan Aynen o, evet. <gülüyor> <gülüyor> Bir de o ara mesesi yani... yani büfeden ha, tam, değil mi o yoksa yani tabii normalde ki, öyle tabii. bir. Çünkü başka yerlerde böyle bu antrat... ciddi bir şey gelir evet. e, şeyler için salonlar için e, bir de hani şu anda hani. ...o büyük e, komplekslerden, salonlardan bahsederken şeyi de belki söylemek lazım. İnsanların artık film izleme zevkini de hani öldürmeye başladı bu. Çünkü televizyondan bir farkı yok. Hmm. Yani müthiş e, mesela giriyorsunuz 20 dakika reklam, reklam seyrediyorsunuz. Yani o zaman sinema salonunun bir özelliği kalmıyor. Yani ben onu evimde de seyredirim. Bir de e, bazı mesela demin bahsettiğimiz işte alternatif filmler hmm. nadiren gösterime de girse... Ee, böyle elli kişilik salonlarda gösteriliyor. Hmm. Neredeyse işte e, evinizdeki televizyon kadar bir Tabii. perdede maalesef izlemek zorunda kalıyorsunuz. Bir de o eskiden belki de o görüntü kalitesi, ses kalitesi gibi argümanlarla şey yaparken şimdi bu, o, bu demokratikleşmesi diyelim bu teknolojinin evde insanlar evet. küçük evet. sinema salonları kurabilecek alt yapıya yani. bu hoparlörleriyle Tabii. E, Tabii televizyonun kalitesiyle gerçekten de o boyuta gidiyor ve ee, o sinema yani sinema gelişiyor şimdi şeye bakacak olursak gerçekten de sinema ürünleri'nin hmm. sayısı artıyor ya da işte ama onun o sosyal mekansal boyutu çünkü tam da işte o e, tam tam sinemasında Kayseri'deki tam sineması bunun gayet e, şehrin tam merkezinde. Evet. Herkesin iştahını kabartan muhtemelen şu anda burası o Hilton'un olduğu yer değil değil mi? Hilton'un yani, karşısı. Yani o en, en Kayseri'nin en değerli yerlerinden tabii biri. Ki, tabii, tabii ki. ki, ki, ki, ki burada sinema değil herhangi bir şeyin yaşama şansı. Mümkün değil. Olmazdı herhalde. Mümkün bu, değil. Bu, evet. E, yani o mekansal dönüşüm bir nokta itibariyle bu sinemaları da kapattırıyor. Şimdi artık daha fazla seni yormayalım, evet. zamanla almayalım. Çünkü bence bu Mersin çalışmasının <gülüyor> ivedilikle yapılmasında <gülüyor> evet. fayda var gerçekten. Hani evet. bunun ve karşılaştırma olarak diğer kentlerde olduğunu söyledin evet, bunu... zaten. Ama Mersin'de olduğunu ee, ben ben karşılaşmadım en azından tabii mimar, şehir plancı, tarihçi <gülüyor> arkadaşlarımızla konuşabiliriz, öğrenebiliriz ama işte Erdemli çalışmasında Erdemli'de hı hı. durmadan refer, referans verilen yani kentin tarif edilirken önemli noktalarında e, sinemanın olması gerçekten de e, bunun Mersin e, versiyonunu da yapmanı ve e, daha sonrasında bunu uzun uzun e, evet. e, konuşabilmeyi umuyoruz. Çünkü Çok inşallah. teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok yani keyifli hem, bir sohbet e, oldu. Hem bu, bu, bu, bu üniversiteye gelişin ve burada katacağının aşker olduğu şeyler adına gerçekten heyecan verici iyi ki geldiniz Aslanı da korktum bir an aslanla izledik deyince onun bir şeyini anlatacaksın zannettim de dur ben onu da buraya kurban edeceğim için şey yapmayalım diye onun adına şeyi salmayasın diye şey yaptım ama neyse beraber film izlediğimden bahsediyoruz sadece çok teşekkür ederiz ben teşekkür yani ederim. hem aklına emeğine diline sağlık ben dediğim gibi ederim. sabırsızlıkla bekliyoruz Sağ Mersin ol. versiyonu ve diğer çalışmaları da İnşallah. yani başka da konuşacağımız şeyler de var aslında ama onların hepsini burada Hollywood sineması, üzerine, Hollywood sineması üzerine çalışmalarım var. Sabahattin evet. Ali üzerine yaptığım bir belgesel olduğunu gördüm. Bunların evet. hepsi ama e, hepsini bir seferde harcamamak için <gülüyor> seni tutumlu kullanarak <gülüyor> <gülüyor> bu sefer sadece seri sinemalarıyla e, e, sınırlayalım evet. istedim. Tamam. Çok sağ olasın. Çok Tekrar teşekkür ediyorum. E, evet sayın seyirciler Bir Kekime programının daha sonundayız. E, ben Ulaş Bayraktar bugünkü konuğumuz doçent doktor ...Gürhan Topçu'ydu. Onunla... ...Kalseri'yi, Kayseri sinemalarını ve sinemaların... ...mekansal boyutunu, kentle olan ilişkilerini... ...konuştuk. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Ee, Kader yine... ...Kader Çetin Taş bizim... E, ...teknik e, emekçimiz olarak yine... ...bizim nazımızı çekti. Bu e, bu muhabbeti bir programa dönüşmesini ...sağladı. Ona da tekrar teşekkür ediyoruz. E, biz işte Pazartesi sabahları e, sabah 10:05 gece, akşamları e, 21'de veya Cumartesi sabahları 9.30'da 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosunun karasal ve dijital yayınları üzerinden e, sunuyoruz programı. Onun haricinde e, dijital arşivimizi Facebook üzerindeki Kültür Kent sayfasında oluşturuyoruz. Bir, bir süre sonra oradan da indirmeniz, dinlemeniz mümkün olacak. E, bize ulaşmak için e, Medyakültür Kent Twitter ve Facebook sayfalarından veya medyakültürkent at gmail.com adresinden veya radyonun telefon numarasına ulaşabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyor. haftalar diliyoruz. Esen kalın. Ulaş Bayrakların hazırlayıp sunduğu KKM adlı programı dinlediniz.